Merhaba, Birleşmiş Milletler Kalkınma programı Türkiye temsilciliğinin hazırladığı Yeni Ufuklar programı ile karşınızdayız, ben Faik Uyanık. Bu bölümde konumuz Güneydoğu Anadolu'nun kadim tarihinde yer etmiş Güzeller Güzeli Tanrıça Argande. Daha doğrusu Argander'in ismini yaratan bir proje, GAP bölgesinde kadının güçlendirilmesinde yenilikler. Tanrıça Arganderin ismi nasıl yaşatılıyor, daha da önemlisi bunun kadınların güçlendirilmesiyle acaba ne gibi bir ilgisi var konuğumuzla konuşacağız sular gibi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz GAP bölgesinde kadının güçlendirilmesinde yenilikler projesinin yöneticisisiniz. İsterseniz bu projeye geçmeden önce Argande'den biraz söz edelim. Argande kimdir, Güneydoğu Anadolu ile ne ilgisi vardır biraz bahseder misiniz? Aslında siz söylediniz biraz önce. Argande e, Kamagene uygarlığının tek tanrıçası, güzeller güzeli ve gücü simgeler, güç ve bereketi simgeleyen tanrıça. Yani Güneydoğu'nun tanrıçası. Güneydoğu'nun dediğim Nemrut'ta yani Komagen'e Nemrut'taki uygarlıktır. O çünkü Adıyaman ve yöresinde. Evet yani bilmeyenler için biz açıklama yapalım burada. Nemrut'taki heykellerden biridir aslında Argan'de. Değil mi? Evet yani oraya çıkarsanız daha dikkatli bakınız o heykellere. O heykellerden birisi Argan'dedir. Güneydoğu'nun en... E, ...yüksek dağlarından biri... Nemrut Dağı evet. ve bütün bölgeye hakim olan bir konumda... ...dolayısıyla onun isminin seçilmiş olması... ...böylesi bir projesi için... ...anlamlı olsa gerek ve kadınlarla çok... bağlantılı... ...bir proje... ...o yüzden yani... E, ...araştırmalar yapıldı... E, argan ismi aranırken... ...zaten bunu gönüllülerimizden birisi... ...bizim kurumsal e, kimliğimizi tasarlayan... E, ...demir tasarım... ...Yeşim Demir yaptı... E, ...Arganda desmini o buldu... E, Tüm tasarımları da o yaptı zaten. E bu ismi da altında yapıyorum. bir marka oluştu. Şimdi buraya kadar bir merak, bir soru işareti oluşturmayı Hı -hı. başardık zannediyorum. Bu soru işaretinin altını dolduralım. Argande nedir? Sizin ürettiğiniz Argande. Argande nedir dediğiniz moda markası olarak Argande'ye bir soru. Yani şimdi içinde. Güneydoğu'da hepimiz biliyoruz ki kadınların güçlendirilmesi alanında bir takım Türkiye'nin eksiklikleri var. Hı -hı. Ve kadınlar o bölgede işsizler. Sizin ürettiğiniz bu proje aracılığıyla bölgenin bölgedeki kadınların durumunun güçlendirilmesi evet. söz konusu. Bu anlamda acaba nasıl başladı bu proje ve nasıl fikri nasıl, nasıl çıktı? ortaya çıktı? Hı hı. Şimdi biz bu projeye başlarken Ergande projesi bizim alt çıktılarımızdan birisi. Bir alt projesidir. Genel projesi, projenin yani GAP bölgesinde kadının güçlendirilmesinde yenilikler projesinin bir alt projesidir. Buna yola, yola çıkarken Güneydoğu'nun kadınların ürettiği ürünlerin markalaştırılması, buna kurumsal bir kimlik yaratılması ve pazarlanması ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesinden yola çıkarak bu fikir ortaya çıktı. Aslında bir giyim markası oluşturuldu. Ve bir, bir giyim markası oluşturuldu. ürünlerden oluşan evet, bir giyim markası. Evet yani en başta biz moda markası olsun diye düşünmedik yani marka olsun denildi ama işin içine girince ...başka boyutlar çıktı. Yani ilk önce moda tasarımcılarının desteği istendi bu konuda. Ee, onların isimlerini de söyleriz zaten. Kimlerle yola çıktık, ünlü, Türkiye, kimlerle... E, Türkiye'nin en, en önemli moda tasarımcıları bunlar. Ee, çok aktif olarak hayattalar. Birkaç isim verelim aslında. Verelim. Hatice Gökçe, e, Hatice mesela, Gökçe koordinatörlüğünde yapıyoruz zaten. Bizim tasarım koordinatörümüz Hatice Gökçe'dir. Onun dışında... E, İlk biz sekiz isimle başladık. Hatice Gökçe, e, Mehtap Elaydi, e, Deniz Yeyin, ondan sonra Gamze Saraçoğlu... Hmm, pek çok ünlü isim var pek... agande.com'a girenler zaten Simay, bunların bilbil. hepsini bunların hepsini, hepsini ben saymak isterim yani Alexa Kimoğlu e, Günseli Türkay Rojin Aslı Polat zaten son koleksiyonun birçok tasarımını kendisi yaptı e, hepsini saymak istiyorum açıkçası Hakan Yıldırım herkes var yani Tabii, tasarım Bu... boyutu böyle siz pek çok taraf aslında bir araya getirdiniz hmm. gönüllüleri e, oradaki o yöredeki kadınlarla buluşturdunuz hmm. Elbette GAP İdaresi bu işin bir ayağı, bir ayağı da Birleşmiş Tabii. Milletler Kalkınma Programı Türkiye temsilciliği ve finansman boyutu. Nasıl acaba bütün bu işlerin finansmanı karşılanıyor? Bu finansman boyutu projenin finansman kısmını Sida'dan sağladık biz. Sida da İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı. Evet ve ünlü bir moda markasıyla da işbirliği yapılarak bu üretilen ürünlerin Tabii. Türkiye genelinde dağıtımı ve Alıcılarla, evet. tüketicilerle buluşması sağlandı. Evet. Biraz aslında işin arka planını anlatmak da burada Hı -hı. faydalı olabilir. Türkiye'deki iş gücüne katılım oranı ve Hı -hı. yöredeki işsizliğin boyutu dikkate alındığında, özellikle kadınların arasında, kadınlar arasındaki işsizliğin boyutu Hı -hı. dikkate alındığında, bu projenin neden düşünüldüğü tasarlandığı da daha iyi anlaşılabilir, değil mi? Evet. O bölgedeki manzara nasıl acaba? Ee, şimdi zaten Türkiye'nin e, kadınların İstihdama katılım oranlarına baktığımızda oran sol olarak Avrupa Birliği ülkelerinin çok çok gerisinde bunu hepimiz biliyoruz yüzde 19.9 rakamı yanlış bilmiyorum durumarım. Bu rakam Güneydoğu'ya getirdiğimizde yüzde dört gibi bir rakam yani çok düşük, oldukça düşük kıyas. Her yüz almadan sadece dördü. Sadece dördü. Para kazanıyor, çalışıyor. Para kazanıyor. Bizim projemiz aslında Gap bölgesinde sosyal ve ekonomik kalkınmayı hedefleyen bir proje olup, ama daha çok biz ekonomik boyutun üzerine gittiğimizi fark ediyorum. Öyle gelişti çünkü oradaki ihtiyaçlar öyle. Yani tabii ki sosyal boyutu da var ama. Ee, ekonomik boyutunu düzeltince zaten sosyal boyutunu da düzeltmiş oluyorsunuz. Aslında birbirini tetikleyen şeyler bunlar. Bir marka oluştururken de yörenin o kültürel mirasından da ilham alan bir isim oluşturdunuz ve bunun altında dolduran epeyce işler yaptınız. Şimdi biraz aslında ne yapıldığını <gülüyor> anlatmakta fayda var. Hangi ildesiniz, hangi <gülüyor> illerde, yörelerdesiniz evet. ve nasıl başladı bu üretim süreci, atölyeyle başladı ve nerelere <gülüyor> geldi? Şimdi bu birden sorulunca açıkçası şey oluyor çünkü o Nereden kadar o kadar merak çok iş var ki yani hakikaten izin. anlatması da zor yani bunu çok samimi burada söylüyorum çünkü ilk önce hakikaten de fikir şeydi evet e, moda tasarımcıları tasarlasın i̇şte biz de kadınlara ürettirelim. bir yerde de satarız gerçekten Ham hali boylu olayın gittik moda tasarımcılarına sağ olsunlar e, hepsi de gönüllü olarak biz bu işte varız dediler. Yani aklınıza gelen Moda Tasarımcıları Derneği'nin üyesidir bunlar. Hepsi de bu işe okey verdi. E, tamam dedik, onayı aldık buradan, e, tamam o zaman satış noktası bulalım. Aklımıza ilk Muda geldi ve Muda'ya gittik çünkü ilk Muda geldi derken niye? moda hakikaten önemli bir marka, önemli bir firma bu alanda ve e, ağı da geniş ve kalitesi de iyi, o yüzden moda geldi. Yöneticileriyle paylaştık bunu ve neden olmasın dediler ama koleksiyonu görelim. İşte orada iş bir ciddiyet kazandı. Ve artık tasarımcılara biraz Biden pasatmış bir, e, oldunuz. Evet tasarımcılara söyledik. Herkes tasarladı. Modeller verildi. 14 parçalık bir koleksiyonda ilk koleksiyon. Harika hepsi. Ve paylaştık bunu Modon'un e, pazarlama ekibiyle ve ilk siparişleri verdiler. Ve hiç de az bir sipariş değildi. İşte orada işin ciddiyetini anladık ve birden Üretime, paçalarımız tutuştu yani. Başladı, nasıl hayır işte orada nasıl üretilecek bunlar sorusu çıktı. E, çünkü o kalitede e, ürün standartını tutturmak hiç kolay değil. Yani bizim oradaki mevcut kadınların e, atölyelerindeki durumu biliyoruz. Yani o kaliteyi yakalamak çok zor. İşte orada itkibe gittik. İTGİB'in desteğini istedik. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhraç Açıları Birliği. İTGİB'den konteynerını e, kaydırmasını istedik Batman'a. Çünkü Batman'ı seçtik ilk olarak bu konuda. Batman'da yapalım dedik. Çünkü e, kadınların e, sorun yaşadığı ve fakirliğin de yoğun olduğu illerimizden birisi. Bizim projemiz GAP'taki 9 ili ve ilçelerini kapsıyor. Burada da e, İTGİB eğitim konteynerları var. Hakikaten de bu dikiş eğitimi konusunda çok iyiler. Kocaman bir tırdır o. Onu getirdiler Batman'a. Batman Çatom'un bahçesinde konuşlandırdık biz onu. İşte orada başladı. Herkes Aa, burada bir iş yeri açılacakmış diye birden bir başvuru hiç kimseye söylemediğim halde. Mülakatlar yapıldı ve 40 kızımız seçildi eğitim için. Ve bunlar eğitim bandından geçirildi İtkib'in. Ondan sonra atölyeye yerleştirdik. Ya bunlar hakikaten çok zor. İlk şeyler. defa aslında para kazanan pek i̇lk çok ünlü kızlar veya kadın, evet kadınlar ilk defa. Çalıştığınız... Bu sohbetsin sırası geldiğinde onu da söyleriz. Yani hikayeler falan çok azin. Yani gerçekten ben birebir... Çok kısaca bir zaman kaldı esasen. Evet, tamam. Biraz toparlamak okay. lazım. Atölye aşamasından fabrika aşamasına geldiniz. O araları biraz atlayalım ve şu anda Argand'e nereye ulaştı? <gülüyor> şu anda bugün itibariyle Argand'e nerede? Bugün itibariyle Argand'e bir marka kimliği oluşmaya başlandı gerçekten de argande diye girerseniz e, google'larsanız diyelim çok fazla şey Yüzlerce çıkacaktır. Bizimle ilgili sonuçla Birkaç örnek ben vermek istiyorum. Hı -hı. Örneğin marka fonide trend yol gibi internet sitelerinde argande bulmak mümkün. Zaten modanın 15 15 mağazasında satışı Tabii. var. örnek teşkil edebilecek bir proje bu. Pek çok yenilik içeren ve bu anlamda örnekle teşkil Kesinlikle. edebilecek bir tarafı var gönüllülük boyutu var ve e, aynı zamanda bu Google'a girdiğinizde biliyorsunuz ya Hı. İstanbul Moda Haftası'nda mesela değil mi? İki Onunla defa defilemiz isterseniz. oldu. Ondan bahsedelim. Ee, i̇lk geçen sene işte 2010 Şubat ayında İstanbul Moda Haftası kapsamında Argandey'i e, kabul ettirdik. Destekledi e, İstanbul Fashion Week ekibi Argandey'i ve profesyonel bir defile sunuldu orada. Yani yine gönüllülerin desteğiyle yani müzikten ışığa mankenlere kadar her herkes bütün kişi ve kurumlar gönüllü bu projede. Yani bu bu aslında çok kısa bu projeyi anlatmak için bu anlamda. Çünkü hepsine teker teker teşekkür etmemiz gerekiyor. Ancak burada vakit yok. Yani evet. vaktimiz sınırlı. Neyse. Günün ee... kadınların umutlarını bir anlamda emeklerini yansıtan bir proje bu. E, Mudo mağazalarında Türkiye'nin her yerinde hı hı. bulmak mümkün. Argande.com üzerinden ulaşmak mümkün. Ve çok e, kapsamlı bir bar yaz koleksiyonunuz olduğunu da biliyorum. Burun da altını çizerek evet. kapatalım. Çok teşekkür ederim Gönül Sualgil katıldığımız için Gap bölgesinde kadının güçlendirilmesinde yenilikler projesi yöneticisi Gönül Hanım konuğumuzdu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliğinin hazırladığı Yeni Ufuklar Programının sonuna geldik. Programı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu Radyo ile Stüdyosu'nda hazırladık programımıza FM bandında ve internette açık radyodan, podcast formatında iTunes üzerinden, yayın ağımızdaki üniversite radyolarından, UNDP.org.tr adresinden ayrıca görüntülü olarak YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz. Sosyal medya üzerindeki kullanıcı adımız UNDP Türkiye. Hoşçakalın.